Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dan Sevim Altundak sormuş. Namaz kılıyordum. Bir namaz, bir zamanlar namazıma ara verdim. Şimdi tekrardan namazımı kılıyorum. Kılmadığım namazlarımdan ötürü sorumlu tutulur muyum? Allah herhangi bir konuda eğer sorumluluk yüklemişse o sorumluluğu taşımak gerekir. Taşımadığımızda o sorumluluğu taşımamışız, sorumlu duruma düşüyoruz. Ama Allah afudur, gafurdur, gıfardır, tevab'dır. Tövbe etmek lazım, af dilemek lazım, mahfilet dilemek lazım. Eğer bunu yaparsak, inşallah Allah affeder. O sorumluluk da üzerimizden kalkmış olur. Tevbe edebilmek için namaza devam edip o sorumluluğu yerine getirmemiz lazım ki tevbemiz kabul olsun. Evet namaza başladığımız için tevbe edince o sorumluluk kalkmış olur. E, yolumuza e, devam etmemiz lazım. E, yola mani değildir. Allah'a yaklaşmaya, yakın olmaya, kazanmaya mani değildir. Mâni olmaz, perde olmaz. E sadece o anda kazanmamız gerekeni kazanamamışız. <gülüyor> o anda kazanmamız gerekenlerden kendimizi manevi olarak mahrum bırakmışız demektir. E hesabi, sorumluluğu olmaz ama o mahrumiyet olmuştur. Tevbe edince, yola devam edince onu affeder, mağfiret eder. E yola da engel olmaz, kazanmasına da mani olmaz yola devam ediyoruz inşallah. Efendim sorulmuş şöyle kıymetli efendim namazda oturuşlarda bazen tahiyyat ve salavatı mütakip tarifi zor bir hal beden hissinin zayıflayışı ve sessiz bir huzur olarak tarif edeceğim bir hal olmakta böyleken bu hale teslim mi olmalı yoksa selam verip namazın fıkıh açısından sonlandırılmalı mı? Bu hale devam etmek gerekiyor. Fıkıh açısından o son tehyatta oturduğumuzda e, fıkhi olarak bir e, kelime-i getirecek kadar durduğumuzda namaz tamamlanmış olur. Selam versek de, vermesek de namazı tamamlamış oluyoruz. Bunun devamında e, selam verirken namazdan çıkmış oluyoruz. Ama namaz tamamlanmıştır yani Selam vermesek de, namaz tamamlandığı için o hale devam etmek daha doğrudur. Herhangi bir sorun olmaz. Fakih sorumluluk da yerine gelmiştir zaten oturduğumuz için. O hali bozmadan onu biraz devam ettirmek daha doğrudur. Kazanma açısından, manevi o hal içinde durmak daha uygun, daha güzeldir. Fıkhi tarafıyla yerine gelmiştir zaten, oturduğumuz için. Yani selam vermeden de namaz tamamlanmıştır. Artık ne zaman selam verir, ne zaman kalkarsak o zaman namazdan çıkmış oluruz. O huzurdan ayrılmayalım, orada öyle, o halde devam etmek daha kazançlı olur, güzel olur. Esra Tanırgan, iyi akşamlar, sizi severek izliyoruz. Sorum şu, her yüzyılda bir imam gönderiliyor. Gönderiliyor mu Allah tarafından? <gülüyor> bu zamanda da var mı? Evet. Ee, bunu Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Her asırda Allah bir alim gönderir. Dinimi yeniler buyurdu. Getirdiğim dini yeniler. Onu tazeler. Her yüzyılda dedene göre her asırda bu vardır. Devam ediyor. Bu asır demek sadece yüzyıl demek manasına gelmez. O gelenin ömrüne göredir. Ne kadar yaşarsa o devir, o asır, o zaman dilimi onunla ölçülüyor. Her zaman öyle dini yenileyen biri vardır, tazeleyen biri vardır. Asli harine çeken, düzelten, bidatlerden temizleyen biri vardır. Buna beraber bu bir kişiyle eğilir. O bir kişi bunu yaparken, diğerleri de kendine göre, kendi bulunduğu mevküsüne, makamına göre ona destek verirler, yardım ederler, yardımcı olurlar. ona söylediklerini söylerler. Düzeltmeye, temizlemeye, asli haline getirmeye çalışırlar. Alim deyince, alim Allah'tan haşyet duyandı. Resulullah Efendimiz'in iki türlü ilmi vardır. Biri zahiri, biri batinidir. E, alim deyince, peygamber varisi deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. E, hem zahiri hem batini varisi olan, manevi varisi olan demektir. E, sadece eğer zahiri olarak bilgi edilmiş de, bu, bu bilgisi onda imana dönüşmemiş, marifete dönüşmemiş, ahlaka dönüşmemiş, amele dönüşmemiş de, e, zaten o e, kendisine faydası olmayan biridir. Ama dönüşmüşse bu durumda, o e, ilmi kadar, marifeti kadar peygamber varisidir, bütün müminler peygamberin varisidir ama her biri kendi marifetine göredir, ilmine göredir, imanına, Allah'a karşı olan haşyetine göre, ilmine göredir, e, her asırda vardır, her zamanda vardır, buna beraber e, parça parça da olsa müminler bu veraseti temsil ediyor, Ama bir Ali mutlaka işi olduğu gibi düzeltir. Asli konumuna getirir. Bu zamanda da vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Sevim Dincel Bir insan Rabbine aşık olsa, Rabbi de ona aşık olurmuş. Ama aşık mahşuk olduğunu nasıl anlayacaksın? Bize Allah'tan korkmayı öğrettiler. Aşk nasıl bir şey? Ben anlamak, aşık olmak istiyorum demiş efendim. Evet. Kelimeyi düzelteyim isterseniz. Evet. Allah kulünü sever. kulunun aklının almayacağı kadar seviyor. Aklı bunu idrak edemiyor. İdrak edebilmesi için onu yaşaması, onu tatması gerekir çünkü. Allah evvel, ahir, zahir, batındır. Yaratandır. Onun sevgisi, yaratılmışların sevgisine benzemez. Onun için onun kuluna olan sevgisine aşk demek bile yetersiz kalır. Çok farklı bir sevgidir bu çünkü. Baki bir sevgidir, hakiki bir sevgidir. Kulun ise sevgisi de, aşkı da kendisi gibi yaratılmıştır, fanidir. Allah'ın sevgisiyle kıyaslanmaz. Allah zaten kulunu seviyor. Sevmiş, önce sevmiş, onu irade etmiş, dilemiş, sonra onu yaratmış. Yani yaratmadan önce sevmiş. Kendinde sevmiş. Dilemiş, ben böyle bir kul yaratacağım deyip öyle yaratmış. Ama kul yaratıldıktan sonra sahibini, Rabbini seviyor, aşık oluyor. Bu Tecelli eden varlığın, yaratılan varlığın kendi hakikatini, kendisinden yaratıldığı hakikati sevmesidir. Aşık olmasıdır. Severken, onun için ısrarla söylüyoruz, kul Rabbini düşünürken, tefekkür ederken, beni yaratan Rabbim deyip sevmelidir. Beni yaratan Rabbim. Eğer gönül itibariyle Rabbine dönüp beni yaratan Rabbim derse Allah onu zaten seviyor. O sevgisi ona tecelli ederken onun gönlünden geriye Allah'a aksediyor. Aslında Allah onu seviyor. Allah'ın sevgisi onun üzerinde tecelli etmiştir. O da Rabbine döndüğü için, Rabbi ile beraber olduğu için, Rabbini sevmek istediği için. Evet o perde ona açılır, gönlünün üzerindeki perde ona açılır. Aşkının, muhabbetinin Allah'a gittiğini görür. Ama aslında Allah onu seviyor, onun gönlüne çarparken geri dönüyor, aksi ediyor geriye. Mesele bunu görebilmektir. Mesele ben seni sevmek, sevmek istiyorum, ben seni seviyorum diyebilmektir. Değilce kendi gönlünün üzerindeki perdeyi aralamıştır, Rabbine dönmüştür. Bu durumda Allah'ın kendisi üzerindeki sevgisini görür, aynı zamanda Rabbini sevdiğini Tadar ve yaşar. Aslında yaşadığı, tattığı Allah'ın onu sevdiğidir. Zatın biri dua ederken Ya Rabbi beni sevdiğin hakkı için şunu ikram et diye dua ediyor. Biri soruyor daha sonra neden böyle dua ettiniz? Yani Ya Rabbi seni sevdiğim hakkı için demediniz. Beni sevdiğin hakkı için dediniz. Evet Ne buyurdu? O beni sevmese ben onu sevemezdim. O beni sevdiği için ben onu seviyorum. Onun sevgisini kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Onun muradına uygun hareket etmeye çalışmak gerekiyor. Düşünmeye çalışmak gerekiyor. Muradı üzerimde gerçekleşsin diye. Rabbim beni her ne için yaratmışsa muradı üzerimde gerçekleşsin diye hayatı yaşamaya çalışması gerekiyor ki buna layık olsun. Bu sevgiyi üzerinde görülmesine, tecelli etmesine layık olsun. Allah onu sevmiş yaratmışsa, onun muradı, kulun kendisine iman etmesi, abdolması olmasıysa, bu durumda saf, kulun beni sevsin diye yaratmış. Bu da onun hakkıdır. Buna layık olan, bu sevgiye layık olan odur. Dolayısıyla, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiş olur. Kendi hakikatini de tatmış olur. Varlığını Allah ile tatmış olur. Allah'ın sevgisiyle, Allah'ı severek, Allah'ın kendisini sevmesiyle varlığını tatmış olur. Bunun için de yapmak gerekiyor? Ya Rabbi sana döndüm demek yeterlidir. Sen benim için neyi istiyorsan ben de onu istiyorum. Senin muradın benim üzerimde gerçekleşsin istiyorum. Sen beni kendine abdolayım diye seveyim, aşık olayım diye yaratmışsın. Sana ayna olayım, güzelliğin üzerimde tecelli etsin diye yaratmışsın. Sana halife olayım, seni yeryüzünde isimlerinle, güzelliğinle, güzelliğini üzerimde gösterip halife olayım diye yaratmışsın. Ben de bunu, buna böyle niyet ettim, bunu böyle yapacağım. Nefsime bakıp, arzularıma, isteklerime bakıp, düşünüp, konuşup, hareket etmeyeceğim. Sen nasıl istemişsen öyle hareket etmeye, öyle düşünmeye, öyle konuşmaya çalışacağım dediğinde yola başlamıştır. Rabbine dönmüştür. O sevgiyi tatmaya başlar. O sevgiyi anlamaya, yaşamaya başlar. Kendi gönlünde. O Rabbini sevdiğini zanneder. Aslında Rabbi onu seviyor. Zatın biri söylüyordu, Evliya'dan bir zat, ben diyor yolun başındayken Allah'ı istediğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki, ''Meger Allah beni istiyormuş.'' Ona kul olmamı, avd olmamı istiyormuş. Yolun başındayken ben Allah'ı sevdiğimi zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki, ''Meger Allah beni seviyormuş.'' Yolun başındayken ben Allah'a koşmaya çalışıyorum, çaba gayret sarf ediyorum zannediyordum. Yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki Rabbim beni kendine çekiyormuş. Bunu sonra anladım. Yolun sonuna varınca anladım. Yolun başındayken de bunu anlamak gerekiyor, bunu böyle bilmek gerekiyor. Sonra Allah bunu bize tattırır. Bizi ne kadar sevdiğini tattırır bize. Bizi kendisine nasıl çektiğini tattırır. Bizi nasıl istediğini tattırır. O bizi istiyor. O bizi kendine çekiyor. O bizi seviyor, O bizi istiyor. Bize düşen nedir? Sadece gönlümüzde ona dönüp ben de seni istiyorum deyip çabamızı, gayretimizi, nefsimize taviz vermeden ortaya koymaktır. Gerisini O yapar. Çünkü O istiyor. Evet. Efendim, Nurullah gün doğdu sormuş. Arap suresi 3. ayette Allah buyuruyor. Rabbinizden size indirilene uy, uyun. Onu bırakıp da başka evliyaların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Burada Allah başka evliyalardan bahsederken neyi kastediyor? Evliyaları ve velileri nasıl anlamalıyız? Evet. Evliyaları valileri velileri nasıl anlamamız gerekir? Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki sizin dostunuz Allah'tır. Başka bir ayet-i kerime, sizin dostunuz Allah'tır, Resulü'dür, velilerdir. Allah'ı bırakıp başka dostlar edinmeyin buyurdu. Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani dost edinmeyin buyurdu. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin buyurdu. Evet, dost Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir. Gerçek dost bir tek Allah'tır. Resulünü ondan dolayı dost ediniyoruz. Onun Resulü olduğu için, onun vahyini taşıdığı için, müminleri Resulüne ve ona iman ettiği için dost ediniyoruz. Dostlarını dost ediniyoruz. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Allah müttakilerin velisidir buyurdu. O zaman Allah'ın dostlarına dostluk, Allah'a dostluktur. Allah'ın Resulüne dostluk, Allah'a dostluktur. Bunu böyle anlamamız gerekiyor. Bunun dışında eğer dostlar edinirsek, Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka dostlar, veliler edinirsek, bu durumda Allah'ın veliliğini, dostluğunu kabul edememiş, şeytanın ya da Başkalarının, Allah'tan başka kimselerin dostluğunu kabul etmiş oluyoruz ki, Allah onları dost edinmeyin buyurdu. Ama eğer Allah'ı dost ediniyorsak, Resulü'nü de dost edinmemiz gerekir, veli edinmemiz gerekir, müminleri de veli edinmemiz gerekir, dost edinmemiz gerekir. Eğer müminleri veli edinmezsek, dost edinmezsek, bu durumda mutlaka şeytani ya da başkalarını dost edinmiş oluruz ki Allah'a ters düşmüş olur. Allah'ın dostluğunu kabul etmemiş oluruz. Allah onun için ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Evet bize düşen sadıklarla beraber olmaktır. Allah'ın dostlarıyla beraber olmaktır. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven müminlerle beraber olmaktır ki bunlar zaten... Allah'ın velileridir, Allah buyuruyor. Takva sahipleriyle beraber olmak gerekiyor. Bütün bunlarla beraber olurken Allah'a dostluğumuzu arz etmiş oluruz. Allah bir de velileri anlatırken ne buyuruyordu? Ey itminana ermiş nefis, Rabbine dön. Sen, Rabbin senden, sen de Rabbinden razı olarak gir cennetime, gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına buyuruyor. Veli olabilmek için, Allah'a dost olabilmek için, Allah'ın dostluğunu seçebilmek için, tercih edebilmek için, Allah'ın dostlarıyla beraber olmak gerekiyor, müminlerle beraber olmak gerekiyor, müteahhillerle beraber olmak gerekiyor, salihlerle beraber olmak gerekiyor, şehitlerle beraber olmak gerekiyor. Onların dostluğu, Allah'ın dostluğunu tercih ettiğimizi gösterir ki, Allah'a dost olmayı irade ettiğimizi, tercih ettiğimizi ispatlıdır. Yoksa kendimize başka dostlar ediniriz. Hiç kimse tek başına hayatı yaşayamaz. İnsanın fıtratı böyledir. Mutlaka kendine dost edinir ve edinmelidir. Bu dostları ya Allah dostlarıdır ya da Allah'tan başka dostlardır. Şeytani dostlardır, dünyevi dostlardır, menfaat dostlarıdır. Allah dostları bizi Allah ile beraber eder, Allah'a dost eder. Diğer dostluklar da bizi Allah'tan uzaklaştırır. Şeytana dost yapar. Evet. Efendim Cem Kılıç sormuş. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan arifler her daim keşif halinde halinde, halinde miller diye sormuş. Herhalde. Evet. Allah'ı tanıyan Allah dostları manevi itibarla evet her anda Allah Allah'ın huzurundadırlar. Her anda keşif sahibi Halinde demek doğru değil, her anda Allah ile beraberdirler. Bu onların elindeki bir şey değildir, bu iradesiz bir şeydir. İradesiz olarak Allah ile beraberdir, Allah'ın huzurundadır. İradesiz olarak Rabbini dinler, der, Rabbine itaat eder, başka bir şey zaten ne biliyor ne de tanıyor. Başka türlü de zaten düşünülemez. Evet, her zaman, her anda, her halükarda öyledirler. Keşif de iyice bunu zahiri olarak eğer e, sormak istemişlerse e, öyle değildir. Sadece zahiri olarak dönüp baktıklarında, zahiri olarak nasıl bir şeye bakılınca onu görüyorsak, manevi itibarla da bir şeye dönüp bakınca onu görür. Ama e, Allah dostları, Allah'a Allah'ın huzurunda durmaktan, Allah'a nazar etmekten diyeyim. Yani başka tarafa öyle dönüp bakmak tenezzülünde de bulunmazlar. Eğer Allah'ın emir gereği, emri gereği bunu yapıyorsa, mesela kardeşlerine yardım etmeye çalışırken onları bir emanet olarak görür Allah'ın kullarını, onlara yardım etmeye çalışırken o emir gereği bakmışsa bu hariç, bu ayrı, gerisi, yani ona nasıl yardım etmem gerekir, ee, sorunun nerededir, rahatsızlığın nerededir, ee, eksiğin nerededir, ne yapması lazım ee, ya da o sıkıntıdan nasıl kurtulması lazım deyip bakmışsa bu müstesna geriye kalan zamanlarda onlar başka şeylerle meşgul olmazlar. Onlar sadece Allah ile meşgul olurlar. Evet. Efendim sabrı el aldı. Selamun aleyküm. Kul Rabbine aleyküm. gitmek ister. Lakin yolda ister istemez yolda düşer kalkar. Bu da onu karamsarlığa iter, kendini yermeye başlar. Bu yerme ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Evet. Bu yerme doğrudur. Ama yererken onu öldürmemelidir yalnız. Bir yanlış yapılmışsa, bir eksik yapılmışsa Allah kendini levmeden nefse yemin ediyor. Levmederse bu doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü yanlışını itiraf etmiştir, yanlışından yana durmamıştır. Yanlışını tasdik etmemiş, desteklememiştir. Bu onun imanidir. Bununla beraber eğer yanlış yaptıysa, düştüyse kalkmasını da bilmelidir. Kalkıp yola devam etmelidir. Kendini yermesi doğrudur. Böyle yanlış yapmamalıydım. Benim bu yanlışı yapmamam gerekirdi. Ee, ama eğer olduysa ondan ders almalıdır, tövbe edip istiğfar edip e, hatta uyanışıya ona güç kuvvet olmalıdır. Bir daha uyanışa düşmemek için aslında daha güçlü daha kuvvetlidir. Bunun böyle olması gerekir. Ee, yoluna devam etmesi lazım. Ee, yol boyunca yol dümdüz yolda değildir. Yolda engeller vardır, yolda e, yokuşlar vardır, düz yerler vardır. Taşcı yerler vardır, düşebilir, ayağı ta takılabilir, düşüp yuvarlanabilir bazen. Ama her seferinde kalkıp, sen benim Rabbim'sin, ben de senin kurunum. Ben sana geliyorum, ya Rabbi demelidir, diyebilmelidir. Diyorsa sorun yok. Kendini de levme etmelidir. Levm etmezse yanlış yapar. Sanki yanlışını tasdik etmiş manasına gelir ki, bu doğru olmaz. Levme etmelidir ama ee, yoluna da devam etmelidir O Lemet haride arkasında bırakıp yoluna devam etmelidir Tevbe edince gönlünden de artık onu silmelidir önce le edecek sonra onu silecek O e, yanlışıyla meşgul olmaya e, devam etmemelidir Onu da artık silmelidir evet. Efendim Yelis Kale karlava sormuş. Eşim, eşimle işki sorunu var. Ben bunu artık tahammül edemiyorum. Ne yapmalıyım demiş efendim. Evet. Çok zor bir soruydu. Evet. Eğer bir bayanın eşiyle sorunu varsa mutlaka o sorunu halletmeye, gidermeye çalışmaları lazım. Eğer bir sorun işki sorunuysa Hoca sürekli içip geliyorsa, bundan dolayı artık ne diyor? Artık tahammül edemiyorum. Haklı midir? Kesinlikle haklıdır. Yüzde yüz haklıdır. Mutlaka onu uyarması gerekir. Eşini uyarması gerekir. Bir tek onun uyarması yetmiyor. Ailelerin de, her iki tarafın da onu uyarmaları gerekir. Eğer senin bu halin devam ederse yuvan yıkılır yıvanı yıkıyor. Bir şeyi ki Allah onu men etmiştir, onu yasaklamıştır, bunu yapmayın demiştir. Hiç ondan hayır beklenir mi? Hiç ondan huzur beklenir mi? Mutluluk beklenir mi? Yani o anda içiyor, sorunlarını, sıkıntılarını unutuyor, farz edelim. Sonra uyanınca o katlanmış olarak devam eder. O ona çözüm olmaz. Eğer o huzuri bulmak istiyorsa onun Allah ile beraber olması gerekir. Allah'a iman etmesi gerekir. İçkiyle değil, muhabbetten sarhoş olması gerekir. Aradığını bilmiyor. Neyi aradığını bilmiyor. Doğrudur. Sarhoş olması gerekir ama içkiyle değil. Allah ayeti kerimede Allah onlara pak bir şarap içirir dedi. Bu içkiden ne sarhoş olurlar ne de başarı ağırır dedi. Bu saf muhabbet şarabidir. Ondan içmesi gerekir. Dünyada var mı? Elbette ki. Olmaz mı? En azından bir parçasının olması gerekir. Bu marifet, marifetullah, muhabbetullah sarkoşluğudur. Allah ile beraber olma sarkoşluğudur. Bambaşka bir şey yani. Belki asıl istediği odur. Ne istediğini bilmediği için öyle zahir ilişkiyle onu kapatmaya, örtmeye çalışıyor. Ne yapması gerekir kardeşimizin? Ailelerin buna dahil olması gerekir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, eğer bir sorun, bir sıkıntı eşler arasında yaşanıyorsa, öyle hüküm verebilecek, aklı başında bir kişi kadın tarafında, bir kişi de erkek tarafından gelsinler. Onlar da tabii çağrılsın. Ona göre onlarla konuşulsun. Ya bu işi devam ettirirler ya da güzellikle ayrılırlar. Eğer artık buna tahammül edemiyorum diyorsa onun da hakkı vardır. Onun da ayrılma hakkı vardır. Bununla beraber ya bunu böyle yaparlar. Taraflardan birer kişi gelir onlarla konuşur. Ya koca buna tövbe eder, elinden geleni yaparım der, kendini düzeltir, yuvasını kurtarır. Ya da kardeşimizin sabretmesi gerekir, dua etmesi gerekir, yuvasının eğer yıkılmasını istemiyorsa. Bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Eğer çabayı gayreti sarf ederse Allah mutlaka ona yardım eder. Eğer biri böyle bir güzel gönüle sahipse Allah o gönüldeki duayı reddetmez. Bir şekilde onu kendine getirtir. O yanlıştan kurtulur. İnşallah. Duasına güvensin, sabretsin. Şunu yapma demek yerine başka türlü bir muamelede bulunsun, ona bütün sevgisini göstersin, sonra söylesin. Ya bizi tercih edersin değil mi? Ya beni tercih edersin, ya da içkiyi tercih edersin tercihlerindir. Eğer onun çabasını gayretini göremiyorsa, işkiyi tercih etmeye devam ediyorsa, bu durumda taraflardan birer kişi gelir, güzellik de onları ayırır. Evet. Efendim, bir izleyicimiz sormuş, oruç ibadetine nasıl bakmalız diye efendim. Oruç ibadetine nasıl bakılmalıdır? Oruç nefse hakim olma ibadetidir, eğitimidir daha doğrusu. Allah kullarına eğitim yaptırıyor nefislerine hükmedebilsinler diye, hakim olabilsinler diye, helal olan bir şeye niyet ettiğinde, onu yemiyorum, içmiyorum dediğinde, eğer bunu yapabiliyorsa, haramlara hay yapabilir. Oruç tutan, helalları eğer yemiyor, içmiyor, nefsine güç getiriyor, bedelini, arzularına, isteklerine güç getirebiliyorsa, haram olanları zaten yapmama gücü vardır. Var demektir. Bu oruç, onu kuvvetlendirir, onu güçlendirir. Kendine hakim olmayı, kendine sahip olmayı ona kazandırır. Bu hakim olmayı onda güçlendirir. 11 ay boyunca bu kazandığı, kendine hakim olma gücü ona yeter. 11 ay sonra bir daha o eğitimi ona yaptırıyor. Artık o kendine Güç yetiren, nefsini tutan, nefsine hakim olan, kızdığında kendine hakim olan, bir günah, bir yanlış karşısında kendisine hakim olan, bununla beraber güzel yapmak istediğinde kendisine güç yetirebilen hale gelir. Kendine hakim olma eğitimidir oruç. Allah bir şeyi kuluna yaptırıyorsa mutlaka onun bir hikmeti vardır. Kul onunla bir şey kazanıyor. Kendine hakim olunca ne olur? O kendine hakim olduklarıyla Allah'a yaklaşır. Allah'ın emrettiklerini yapmaya çalışırken o gücü, o kuvveti kendinde bulur. Kendisine yaptırabilir, nefsine yaptırabilir. Kendine hakimdir çünkü ona ebedi hayatını kazandırır. Ona Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, dostluğunu kazandırır. Yürüsün diye, yapabilsin diye. Kendine hakim olup kendine güç yetirsin diye o eğitimi oruç eğitimini Allah'ına yaptırıyor. İnşallah işin farkına varırız yoksa mesele yememek, içmemek meselesi de. Aynı zamanda yemeyince, içmeyince yiyemeyen, içemeyenlerin de halini yaşamış olur. Halinden anlamış olur. Buna beraber Ramazan ayı, Kur'an ayı Kur'an'ın kendi gönlüne inmesi için eğer Kur'an'ı dinlerse, anlamaya çalışırsa, okumaya çalışırsa, yaşamaya çalışırsa, aklaka dönüştürmeye çalışırsa, Ramazan onun için Kadir olur, Kadir gecesi olur, vahyin indigi an olur, zaman olur. Zaten bir kere gönlünü o Kur'an'a açtı mı? Allah'ın adıyla, اِخْرَى بِسْمِ الرَّبِي Oku, Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismiyle okumaya başladığında her şeyi, bütün varlığı, bütün kainatı, bütün olayları, meseleleri, Allah'ın bütün muamelesini artık ayet olarak okumaya başlar. Ramazan ona öyle bir e, ufuk açar ki, o okumayla beraber kendini Allah'ın huzurunda görür, her anda Allah'ın muamelesini görür, baktığı her şeyi bir ayet olarak okur, her şeyi Allah ile beraber bilir, anlar, her anda Allah ile beraber olur. Bu kadar yeter olsun isterseniz. Efendim bir izleyicimizin bir mesajıyla bir ara verelim inşallah. Evet. Derya Hakka'ya selamun aleyküm demiş efendim. Ben Derya Kaya bize ve alemlere rahmet olan, Halim olan, Kerim ve Ekrem olan ve bütün kainatı seven, Babamızın babalar gününü kufluluyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.